Hepimiz yaşamışızdır değil mi o anı? Böyle içinde tutamadığın, hemen birine anlatmak istediğin bir haber duyarsın. Hı hı. Özellikle de böyle biraz şeyse, sansasyonel aynen, falansa. Aynen, aynen. Yetiştirme telaşı. <gülüyor> i̇şte bugün tam da bu anlatma dürtümüzü biraz sorgulayan kadim bir hikayeye, Doktor Aladdin Ali'nin aktardığı Arif Usta'nın Üç Kalburuna dalıyoruz. Çok güzel bir hikaye. Evet, elimizdeki kaynaklarda hem bu öykü var, hem içinden çıkan o bilgelik, hem de şaşırtıcı ama günümüz için çok pratik tavsiyeler. Hmm. Amacımız ne peki bu derin dalışta? İşte o sözlerin gücünü, e, sorumluluğunu sana hissettirecek, özü yakalamak. Harika. Şöyle bir gözünde canlandır. Eski İstanbul'dayız. Arif Usta diye bilge bir ciltçi var. Dükkanı böyle... Sakin, huzurlu bir yer. Tam bir sükunet adası gibi. Aynen. Ama dışarısı öyle değil tabii. Fısıltı gazetesi çalışıyor. Bir gün telaşlı bir komşu dalıyor dükkelden içeri. Evet. Ustanın kalfalarından biri hakkında çok mühim bir şeyler duymuş. Anlatmak için yanıp tutuşuyor resmen. İşte tam o kritik anda Arif Usta devreye giriyor ve o meşhur metaforunu kullanıyor. Üç kalbur. Evet. Çok sakin bir şekilde komşusuna diyor ki, dur bakalım hele bir soluklan. Bu sözü bana emanet etmeden önce gel onu bir üç kalburdan geçirelim. Hmm. İlk kalbur? İlk kalbur. Hakikat. Şöyle soruyor. Bu söyleyeceğin şeyin gerçek olduğundan yüzde yüz emin misin? Oo, zor soru. Yani gözünle mi gördün, kulaklarınla mı işittin? Komşu tabii biraz şey oluyor. Mahcup. E, ne diyor? Yok diyor şey ben Başkasından duydum. Yani söz daha ilk kalburda takılıp kalıyor. Anladım. İlk sınavdan geçemedi. Ama usta bırakmıyor değil mi? Bırakmıyor. Sıra ikinci kalburda. İyilik. İyilik. Peki. Diyor bu kez, doğru olmasa bile bu anlatacağın şey o kalfa hakkında iyi, hayırlı bir söz mü? Yani onun hoşuna gidecek, onu yükseltecek bir şey mi yoksa ee, kalbini kıracak, onu üzecek bir şey mi? Burada işler iyice karışıyor komşu için herhalde. Tabii komşunun yüzü iyice düşüyor. Anlıyor ki söz pek de iyilik içermiyor. Sadece doğru olup olmadığı değil ne de sorguluyor yani usta. Çok ilginç. Kesinlikle. Ve sonra üçüncü kalbur geliyor. Fayda. Fayda. Tamam diyor. Diyelim ki doğru ve iyi niyetli. Peki bunu benim bilmemin kime ne faydası var? Evet, bu da önemli. Yani ne benim işime yarar, ne o kalfanın işine yarar, ne de başka birinin. Bu bilgiyle ne yapacağız biz şimdi? Hmm. Ortaya dökülünce bir yarayı mı saracak, yoksa boşu boşuna ortalığı mı karıştıracak? Artık komşu tamamen suspus. Üçte sıfır. Hikaye bir de bitmiyor ama sanırım. Kaynaklarda ek bir şeyler daha vardı. Evet, evet. Usta işi orada bırakmıyor. İki kritik soru daha ekliyor. Neymiş onlar? Birincisi, bu sözü iletmek sana mı düşer? Yani bu sorumluluk sende mi? Ha, yetki meselesi yani. Aynen. İkincisi de, şimdi tam zamanı mı? Yani zamanlama. Vay be, sorumluluk ve zamanlama. Bunlar da çok kritik gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani bu olay sadece dedikoduyla ilgili değil aslında. Genel iletişimimizin bir ahlak pusulası gibi düşünebilirsin. Nasıl yani? Şöyle, bir bilgi doğru olabilir, iyi niyetli olabilir, hatta faydalı bile olabilir ama onu söyleme sorumluluğu sende olmayabilir ya da o an, o ortam uygun değildir. Anladım. Yanlış zamanda ya da yetkisiz bir ağızdan çıkan doğru söz bile yıkıcı olabilir diyorsun. Tam olarak bu. Bu dengeyi kurmak işte o büyük bir ustalık istiyor. Peki bu yüzlerce yıl öncesinden gelen bilgelik bizim bu acayip hızlı dijital çağımızda nasıl bir anlam ifade ediyor? Kaynaklardaki o pratik öneriler nelerdi? İşte orası çok ilginç. Mesela şu fikir çok hoşuma gitti. Gönder tuşu kalburu. Gönder tuşu kalburu nedir o? Hani bir mesaj yazıyorsun bir yorum yapacaksın. O gönder tuşuna basmadan önceki kısacık an var ya, belki 5 saniye, 10 saniye. Evet, o kritik an. İşte o anda durup kendine sormak. Bu yazacağım şey, birincisi doğru mu, ikincisi iyi niyetli mi, üçüncüsü faydalı mı? Basit ama güçlü bir filtre aslında. Ama sence işe yarar mı bu kadar otomatikleşmişken? Yani ne kadar bilinçli kullandığına bağlı tabii. Başlangıçta belki biraz zorlar ama alışkanlık haline gelebilir. Başka ne gibi yansımaları var günümüzde? Mesela kaynak dedektif değil, önüne bir bilgi düştü, özellikle böyle sansasyonel bir şey, hemen paylaşmadan önce bir durup bu nereden gelmiş diye kaynağını sorgulamak. İşte bu tam hakikat kalburunun dijital hali. Aynen öyle. Ya da empati filtresi, bir eleştiri yazacaksın mesela, yazmadan önce bir saniye düşün, bu laf bana söylenseydi ne hissederdim? Bu da iyilik kalburu. Ta kendisi. Bunlar küçük adımlar gibi duruyor belki ama senin dijitaldeki karakterini, ayak izini şekillendiren şeyler aslında. Yani özetle Arif Usta'nın mirası öyle tozlu raflarda kalmış bir masal değil. Hiç değil. Günlük iletişimimizde özellikle de bu online dünyada daha bilinçli, daha sorumlu, e, daha yapıcı olmak için pratik bir rehber sunuyor bize. Kesinlikle. Sözlerimizle duvar mı öreceğiz, köprü mü kuracağız seçim bizim elimizde. Çok doğru. Bu derin dalışın sonunda sana da düşünmen için bir soru bırakalım mı? Bırakalım. Diyelim ki bir söz o üç kalburdan da geçti. Hakikat, iyilik, fayda, tamam. Hatta sorumluluk da sende, zamanlamada uygun. Evet. Peki o sözü paylaşmaktaki asıl motivasyonun derindeki niyetin ne? Hmm. İşte belki de kendimize sormamız gereken o en derindeki dördüncü kalbur da budur. Ne dersin?